نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستعيد بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة o bir çift olduğu zaman onlar için şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım sen o ikisinin üzerine bereket indir. O ikisinin arasına bereket indir ve sen o ikisinin arasını da hayır üzerine topla diye. Biz de Resulullah aleyhisselatü vesselamın bu duasını evlenen ve lan kardeşimiz ve bacımız için yapıyoruz. Allah üzerinize bereket indirsin. Aranıza bereket kılsın. Ve ikinizin arasını hayır üzerine toplasın. Allah'ım namim. ve Celle insanları yaratmadan önce bütün insanlardan bir konu üzerinde söz almıştır. Arab suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ آدَمَ مِنْ ذُّهُرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدِنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَابَةِ اِنَّا كُن İnsanlar Adem'in sırtındayken onları karşısına almış ve onlardan şu şekilde söz almıştı. ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye. Onlar da ''Evet ey Rabbimiz, sen bizim Rabbimizsin ve biz şahit olduk.'' dediler. ''Biz sizden bu sözü aldık ki ta ki kıyamet gününde biz bundan gafildik demiyesiniz diye. Yani hiç kimse kıyamette Allah'ın huzuruna dirildiği zaman ''Sen neden bana kulluğunu tam yerine getirmedin?'' sonsu ile muhatap olduğunda ''Ey Rabbim ben gafildim'' demeyesiniz diye Allah sizden henüz sizi dünyaya getirmeden söz almıştır diye. Allah bu sözü o insanları kendi haline bırakmamıştır. Daha sonra peygamberler göndermiştir. Rasulün mübeşşirine ve murdirine Dialah yang akan bagi orang-orang kepada Allah hujjah setelah Rasul. Allah Mujderijulan dan bercutiulam pekamper yang telah dihantar. Allah kepada orang yang berpuas hati di syurga. Allah kepada orang yang berperang di dunia dan di akhirat. Allah kepada orang yang berperang di dunia dan di akhirat. Allah kepada Allah kepada ilmemiştir. Çünkü peygamberler ölen mağlıklardırlar. Onlar da bizim gibi beşerlerler ve günlerden bir gün Rablerinin huzuruna giderler. Taki insanlar ey Rabbimiz biz senin peygamberine yetişmedik demesinler diye peygamberin öğretilerini kitap haline getirip Allah Azze ve Celle v. ümmetlere bırakmıştır. Allah Azze ve Celle ayet kelimesi diyor ki kitabun öhkime ayatuhu thumme fussilet Öyle bir ki, ayetleri Allah Pemimpin yang Hafiz. Oleh kitabnya yang ayatnya Allah daripadanya açıklanmıştır. Ve onun ayatnya mukjizat dibuat. Diyor Allah Azza Wajalla. Buru mana yang dinamai Allah? Her kalimah, her nesilde insanlara manusia hak dia berikan. Kebaikan dari kejahatan, alokan dari pengumuman. Pengumuman dari pengumuman. Pengumuman dari pengumuman. Pengumuman dari pengumuman. Pengumuman dari pengumuman. En çok hadisinde bize müjdelemiştir. Dikkat ederseniz bunların hepsinin tek bir sebebi vardır. Yalnızca ve yalnızca bir sebebi. "Vena haleqtu'l cinne ve'l insa illa li'budun." Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah Teala. Ve bütün peygamberler geldikleri topluluklarda insanlara bunu anlatmışlardır. E insanlar siz tek bir şey için yaradıldınız, bunun dışında başka hiçbir şey için yaratılmadınız. O da Allah Azze ve ibadette birlemek, sadece ve sadece Allah Azze ve kulluk yapmaktır diye. Lakin her dönemde peygamberlerin akabinde peygamberlerin dinini tahrip eden, peygamberlerin mesajını insanlara bozuk bir şekilde ulaştıran, Insanların yanlış bir din üzerinde yaşamasını sağlayan insi şeytanlar mutlaka var olmuştur. Bakın mesela Mekke toplumuna. Bizim bugün kendisi hakkında müşrik dediğimiz, peygambere düşmanlık ediyorlardı dediğimiz Mekke toplumu aslında Müslüman olan, Hz. İbrahim'e tabi olan ve bir peygambere inanan insanlardı. Lakin günlerden bir gün kendi işlerini kendilerinin gözünde değerli olan bir adam Amr İbn-i Luhay el-Hıza'i denilen bir adam Suriye taraflarına gidiyor, Şam taraflarına gidiyor. Şam taraflarında bakıyor ki insanlar bir takım heykeller dikmişler ve sıkıntıya düştükleri zaman veyahut da bir istekte ve talepte bulunacakları zaman bu heykellere dua ediyorlar, bu heykellere talepte bulunuyorlar. anca yere gittim. Baktım ki orada insanlar şöyle şöyle şöyle Allah'a ibadet ediyorlar. Ve ben insanların bu şekilde ibadet etmesini sizin için hayırlı gördüm. Diyor. İnsanlar da şunu ve Peygamber'in dinine muhalefet ettiler, düşmanlık ettiler. Bunun sebebi niyedir diye sorarsanız, çünkü Mekkeli müşrikler Allah'ın Zemeceden'in Peygamber aracılığıyla kendilerine öğretmiş olduğu dini bir kenara bırakınca kendileri bir din uydurdular ve uydurmuş oldukları dine de tabi oldular. ihsanı geniş olan olduğu gibi verdiği nimetin kıymetini bilmeyen insanlardan da bunu çok hızlı bir şekilde alacak kadar hahaldır aynı zamanda. Yani Allah kullarını yaratmadan söz almıştır. Onlara peygamberler göndermiştir. Onlara kitaplar indirmiştir. Hakkı anlatan insanlar kılmıştır. Bu Allah'ın ahmetini, Allah'ın lütfunu gösterir. Lakin aynı Allah sadece bu sıfatlar karşılığını verdiği gibi kötülüğün de karşılığını verir. İnsan oldu Allah'ın kendine verdiği nimetin kıymetini bilirse Allah'a Teala o nimeti gün be gün arttırır. Onun kalbinde o nimete karşı bir sevgi kılar. O nimetle muamele etmede onu mutlu kılar. Ta ki o günü geçecekçe Allah'a daha fazla yapmazsın diye. Ama insan Allah'ın verdiği nimetin kıymetini din nimeti çekip almayı ve insanı dünyada alçaltmaya da aynı zamanda tadil olandır. İslam Allah'ın bize bir nimetidir. Din Allah'ın bize bir nimetidir. Nice insanlar sünnetin olduğu bir toplumda doğduk ve doğar doğmaz İslam diye bir şeyle tanıştı. Bu Allah'ın bize bir nimetidir. Eğer biz bu nimede hakiyle sahip çıkarsak biz de Mekke toplumu gibi dinimizi birilerinin cebine koymaz. Dinler, dinimizi birilerine teslim etmez. Kendi dinimizi kendimiz araştırır. Kendi dinimizi kendimiz okur. Kendi dinimizi kendimiz yaşarsak Allah Azze ve Celle'nin bu nimeti gün, be gün artar. Yoksa aynı şekilde biz de pekçeli insanların durumuna düşeriz. Allah nasıl onlardan bu nimeti çekip aldıysa Allah Azze ve Celle bizden de bu nimeti çekip alacaktır. Onun için özümüze dönmemiz lazım. Bakın ne insanlar, her birimiz 3-5 kuruş para için, çocuğumuzun eğitimi için veya bir çocuğumuzu evlendirmek için dünyayı araya kaldırıyoruz. Yapmadığımız araştırmayı, girmediğimiz deliği, danışmadığımız tecrübeli insanı bırakmıyoruz. Mutlaka o dünyanın işimizde bitmeyen, parasını yerli yerinde kullanmayan ticaretin kurallarına göre oynamayan bir adamın para kazandığına şahit oldunuz mu? Mümkün değildir. Din de aynen böyledir. Allah Allah'ın bebezirle bazı kurallar indirmiştir ve bize bir sermaye vermiştir. Biz sermayeyi Allah'ın istediği şekilde ve Allah'ın belirlemiş olduğu kurallarla yerine getirirsek, din konusunda Allah'la yaptığımız ticaretten başarıya ulaşırız. Ve bu başarı dünyanın kıymetlerine benzemez. Ebedi saadetstir. Ebedi mutluluktur, ebedi cennettir. Lakin böyle yapmazsak sırrını bana anlatır mısın? Saatlerce konuşacağımız sözümüz vardır. Şunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur vesaire. Ama konunun başında hatırlattığım bir şeyi tekrardan hatırlatacağım. Allah diyor ki ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Abla aşkına soruyorum size. İçimizde kendisi için dünyaya geldiğimiz ve bütün peygamberlere ve Allah'a sevgili olan kulların uğruna can verdiği ibadet kelimesini aramızda kaç kişi ayağına katılıp tespit edebilir? Kaç kişi manasını söyleyebilir? Dünyalık size sorsam hangi mıtıkada oturuyorsun? Bahçılarda. Bahçılarda en iyi okul hangisidir? Çocukların eğitimi için şu okulun şartları şöyledir, şu okulun şartları böyledir, bu okulda eğitim böyledir. Herkesin söyleyeceği bir kelam vardır mutlaka. Lakin ibadet Allah'ın kendisi için bizi yarattığı ve kıyametle karşısında özür kabul etmeyeceği ibadet. İçimizden kaç kişi bunu tefsir edebilir? Edemez. Neden? Çünkü biz dünyanın işlerimizi kendimiz görmekle beraber dini işlerimizi başkalarına bırakmışız. Hocaların Hullalar bize atlatsın. Medreseden Molla'ları okusun, medreseden Molla'lar bize atlatsın. Ey insanlar, ne Molla'nın talebesine, ne şeyhin müridine, ne peygamberin kendi kızına Allah'ın nezdinde hiçbir faydası olmayacaktır. O gün her insan dünyada kendi yaptıklarının hesabını verecektir. Peygamber Vesselam, benim size şu anda hatırlattığım bu sözü, Kendi kızı fatırmaya söylüyor, ey fatırma diyor. Sakın ha, peygamberin kızı olduğu için aldanma! Sakın ha, peygamberin kızı olduğu için aldanma! Benim sana dair faydam olmayacaktır! Ey Safiye! Sakın peygamberin akrabası olduğun için aldanma! Ey Abbas! Sakın peygamberin amcasıyım diye aldanma! O gün herkes kendi nefsinden sorulacaktır diye. Peki kıyamet gününde Madem her birimiz kendi hesabımızı Allah'a kendimiz vereceksek dinimizi niye başkalarının cebine koymuşuz? Dinimizi niye başkalarının aklına tevdi etmişiz? Mesela şimdi size sorsam, bir iki kocalar çok değerli olabilirler ama din hiç kimseye teslim edilmez. Hiçbiriniz yıllardır çalışıp biriktirdiğiniz sermayenizi götürüp kocalarına teslim ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Niye? Çünkü o sizin için değerlidir size söz ise ahirettir ahiret. Geri dönüşü yoktur. Servaya asla asla böyle bir şey olmayacak. Geri dönüş yok. İnneha kerimetun hua kadiruba Bu onun konuşmuş olduğu boş bir sözdür sadece. Geri dönmek isteği, geri dönmek talebi onun düşünmüş olduğu boş bir sözdür. Şimdi konumun ana meselesine geleceğim. Çünkü bu mesele gerçekten çok önemli bir mesele. İbadet. Allah'ın bizi kendisinden dolayı yarattığı ve fiyafet ettin mi? Sen bana kulluk ettin mi? Şimdi size bir soru soruyorum. İbadetin manasını bilmeyen insanların Allah hakkıyla ibadet etmesi mümkün müdür? İbadetin kelime olarak ne manaya dahi geldiğini bilmeyen insanların Allah'ı razı edecek şekilde Allah'a ibadet etmeleri mümkün müdür? Mümkün değildir. Bakın mesela size bir örnek vereceğim. Desem ki ibadet nedir? Birçok insan diyecek ki ibadet namadır. Oruçtur, zekattır. Ama doğrudur. Bunları her birisi birer ibadettir. Lakin bir de benim başkasına ibadet etmenizi yasakladı. Ve işte doğru doğru olan din budur. Yani hükmü sadece ve sadece Allah serecelleye ve vermektir. Lakin insanların bir çoğu bunu bilmezler diyor Hazreti Yusuf. Lakin insanların bir çoğu bunu bilmezler diyor. Onun için her birimize önce benim kendi nefsime sonra sizlere bu anlamda yapacağım olmazsa olmazları öğrenip Allah'ın yanında insanın olmadığında ebedi cehennemde kalacağı meseleleri daha dünyadayken öğrenip hayata geçirmesi gerekir. Yoksa kıyamet gününde dünyalık özürler Allah'ın yanında kesinlikle ve kesinlikle geceler olmayacaktır. Rahabaktan dileğimiz sözün doğrusunu konuşup sözün güzeline tabi olanlardan bize eylemesidir dolga aronları yapıyorlar abi arkadaşlarla haber etmek sana varacak. Daima lütfamla. Bu çerçevede